İmam Muhammed İbni Abdulluhab... ...Rahimahullah'ın... ...Enva'ul ibadetilleti emarallahu biha... ...Allah Teala'nın emrettiği ibadet türleri... ...tabii biz ibadetin ne olduğunu... ...aldık... ...şimdi bu ibadet türleri nelerdir... ...bunları zikrediyoruz... ...bunlara... ...değiniyoruz... ...tabii bu konu... ...hangi başlık altında geliyor... Marifetul Abdi Rabbihu kulun rabbini tanıması bilmesi, kulun rabbini tanıması bilmesinden maksat kulun bütün ibadetlerini yalnızca kendini yaratan rabbine yapması. Yani şeytan bir rabbin, bir yaratıcının var olduğuna inanıyor muydu? İnanıyor, i̇nanıyor değil mi? Hatta. Onun adına yemin ediyor. Senin izzetine yemin olsun ki, and olsun ki diye. Peki bu imanın ona faydası oldu mu? Olmaz. Yani iman sadece bilmek, marifet anlamında değil. İman tarifini yaparken ehl sünnet ne diyor? Kalbin bilmesi, dilin telaffuz etmesi, azaların da amel etmesi. Kalp bilecek ve tasdik edecek, ikrar edecek. <gülüyor> Demek ki yani kulun Rabbini bilmesi böyle çok uzun bir konu. Bunlardan bir tanesi de ibadet et, kulun Rabbine ibadet etmesi ve ibadetini yalnızca Rabbine yapması. Eğer bu oluyorsa, bu varsa Rabb'e iman var. Rabb'i isim ve sıfatlarıyla tanımak. Rabb'i isim ve sıfatlarıyla tanımak. Değil mi? Bu da imanın bir cüz'ü. Müellif Rahim Allah bizlere yalnızca ona yapılması gereken ibadetleri zikrederken Reca ibadetini almıştık. Reca ibadetini almıştık. Tabi Reca'nın ne olduğunu anlatmıştık. Sonra Rabet, Rahbet ve Huşu'ya gelmiştik. Bunlara da değinmiştik ama bir daha bir kısaca değinelim. İlmehli diyor ki Rabet Yalnızca Allah'a için yap Allah'a yapılması gereken ibadetlerden bir tanesi. Tabi hangisi? Kulun ahiret sevabını rabet etmesi, Allah'ı görmeyi rabet etmesi, yapmış olduğu amellere karşılığı yüce Rabbinin vereceğine rabet etmesi. Diyor da ki, rabet taleb-ul-vusul ile şey ilmahbub. Yani bunun sözlük manası nedir? Ee, Sevilen, istenilen şeye ne yapmak? Ulaşmak. Sevilen, istenilen şeye ulaşmak. Ulaşmayı ümit etmek diyelim buna. Reca'ya da ümit etmek. Peki aradaki fark ne? Aradaki fark diyorlar ki Reca Reca istemek, ümit etmek. Ra'bet ise istemekle birlikte talep etmek, amelde bulunmak. Yani Reca biraz daha dar, ra'bet biraz daha Geniş. Onun için diyorlar ki her rabet bir nedir? Recadır. Ama her reca bir rabet değil, olmayabilir. Reca ümit etmek. Rabet ümitle birlikte talep etmek, istemek, bunun ardından gelen amelleri yapmak. <gülüyor> Peki rahbe ne demek? Rahbe, er rahbe. Er Rahbe korkmak. Ama nasıl bir korku? Fil ile olan, amel ile olan bir korku. Yani kaçmak. Korkulan şeyden ne yapmak? Kaçınmak, sakınmak. İşte bunların hepsi Allahu Teala için olması lazım. Allahu Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere peygamberlerden bahsediyor. Diyor ki: "Ve Zekeriya inada Rabbuhu" Hani Zekeriya Rabbine nida etmişti. Rabbi la teverni ferden. Rabbim beni yalnız bırakma demişti. Ve ente hayrul varisin Sen mirasçı olanların en hayırlısısın. Miras, ardından mirasçı bırakacak olanların en hayırlısısın. Diyor ki Allah'a festecebna lehu. Bizler Zekeriya'ya ne yaptık bu duasına? İcabet ettik. Ve vehebna lehu Yahya. Ve ona Yahya'yı verdik. Bakın Zekeriya diyor ki Allah'ım bana beni yalnız bırakma. Yani bana bir zürriyet ver. Ve sen benim ardımdan bana zürriyet verecek ardımdan gelecek olan zürriyeti verecek en hayırlı olan sensin. Bunu bana sen bahşedeceksin. Sen vereceksin. Ve Allah-u diyor ki biz Zekeriya'ya ne yaptık? İcabet ettik. Zekeriya'ya icabet ettik. Ve ve hebna lehu Yahya. Ona Yahya'yı bahşettik. Zekeriya'ya Allah-u Teala Yahya'yı veriyor. Ve aslahna lehu zevcehu Ona eşini yani Zekeriya'ya eşini salih kıldık. İki manası var. Birincisi hamileliğe salih kılmak. Velev yaşı ilerlemiş olsa bile. Yani çocuk olması allah Teala'nın elinde. İlhese 80 yaşındaki insanlara allah Teala çocuk ne yapabilir? Bahçede bilir. Diyor ki biz ona eşini salih kıldık. Yani hamileliğe uygun kıldık. Bir tefsire göre de yani, salih ha bir kadın kıldık salihâ bir kul kıldık. Diyor ki Allah Teala innhum tabi Zekeriya'dan önce Eyüp'ten bahsediyor. Birçok peygamberden bahsediyor bu ayetin başında. Ardından diyor ki Allah Teala innhum kânû yusari'un, Bu kimseler? Ya yani bu peygamberler. yusari'un ne yaparlardı? Yarışırlardı. Fil hayrat, hayırlı işlerde, salih amellerde yarışırlardı peygamberler. Ve dûnânâ bize dua da bulunurlardı. Dua ederlerdi. Rahben ve rahbe. Rahbetle ve rahbetle. Ne, ne demişti? Rahbet neydi? Rahbet? Talep, talep etmek. Yani ümit etmek ama ne, nasıl bir ümit? Amel, amel. Amelle bir ümit. Terhip. Rahbet ne demek? Korku. Ama nasıl bir korku? Sakınarak, kaçınarak bir korku. Amel ile olacak. Diyor inşallah Teala, bu peygamberler bize dua ederlerdi. Rahben ve rahaba rabetle ve rahbetle. Ve ardından da diyor ki Allah Teala "Kano lena haşiin" husu içinde olurlardı. Bize karşı husu içinde olurlardı. Husu ne demek husu? Diyor ki elim ehli huşu, zillet. Allah'ın azameti karşısında insanın ne olması? Zelil olması. Ve diyorlar ki husu kalp ve neyde olur? Azalarda olur. Kalp ve Azalarda olur. Yani böyle boyun, bükü, boyun, boyun bükmek, zelil olmak, iki bitlüm olmak, bunlar hepsi huşunun bir emaresi, bir alameti. Bu Allah için yapılırsa ibadet, bir şeyh efendi için yapılırsa ne olur? Şirk olur. Yine ibadet olur. Yani ibadet sadece, sürekli söylüyoruz ya, insanlar ne zannediyor ibadeti? Yani bir puta, taşa karşı geçip secde etmek. Bu ibadetin sadece bin tanesinden bir türü. Binlerce ne var? ibadetin şekli var. Şirkin binlerce türü var. Yani şirk, kalben insanın mesela Allah'tan korkar gibi şeyhinden korkması da bir şirktir. Kişinin Allah'tan korkar gibi türbede yatan zattan korkması da bir şirktir. İnsanlar bu anlatılmıyor. Bu söylenmiyor. Yani adam türbede yatan zatın eğer işte onun yanından geçerken ihtiramda bulunmazsa, saygıda bulunmazsa, dua okumazsa, kendisine zarar vereceğinden korkuyorsa ki böyle insanlar çok maalesef. Bu kimse kadir olmadığı o kabrin kadir olmadığı, gücünün yetmediği bir şeyi ona vererek Allahü Teala'nın rab sıfatlık sıfatlarından bazılarını da ona yükleyerek ne yapmaktadır? Allahu Teala'ya şirk koşmaktadır. İşte bunların hepsi Allah için ne yapılması lazım? Olması lazım. Evet. Haşyet. Diyor ki müellif Allah Ve delilul haşyeti kavluhu ta'ala. Delilul haşye. Ne demek delilul haşye? Haşyetin haşyetin huşu ile haşyeti karıştırmayın. Huşu. Ne demek huşu? U? Zellil olmak. Haşyet korkmak. Haşyet nasıl bir korku? Diyorlar ki marifete dayalı bir korku. Yani bilgiye dayalı bir korku. İnsan bilerek korkarsa buna ne deniyor? Haşyet deniyor. Bilerek korkmaya haşyet deniyor. Ve delilul haşyeti, müellif diyor ki haşyetin ibadet olduğuna ve bu ibadetinin de yalnızca Allah'a yapılması gerektiğine delil nedir? allah Teala'nın şu ayetidir. Fela takşevhum Fela takşevhum Onlardan korkmayın. Vahşevni, benden korkun. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ Allah-u Teala bakın, Allah'tan gerçekten korkanlar kimlerdir diyor? Onu bilen alimler ulemadır. Bu bir tabaka olarak değil. Allahu Teala bildiğimiz, tazim edip takdir ettiğimiz, yücelttiğimiz oranca bizler de birer alimiz. İlmimiz oranınca korkumuz ne olur? Olur. Onun için allah Teala en iyi bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğundan dolayı en çok korkan da o. Onun için ameline bakıyorsunuz. Amellerine bakın. Bir de bizim bizim amellerimize bakın. Burada da şunun sırrı çıkıyor ortaya. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın gelmiş geçmiş günahları affolmuş olmasına rağmen Turgut niye ibadet ediyor? Korktuğu için. İnname ya'hshallahu min ibadihi allahı bizden daha iyi biliyor. Daha iyi tanıyor. Onun için daha çok korkuyor. Ve Allah Teala'nın nimetlerine daha da çok şükrediyorum. Tabi Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Amin huwa qanatun ana al-laili, ve wa qaiman yahzurul aakhirat wa yarzu rahmatu Gece boyunca Talha secde halinde ibadet halinde bulunan kıyamda bulunan ve ahiretten sakınan çekinen kimse mi daha hayırlıdır yoksa bunlar yapmayan kimse mi? Hal yestevliden ya'lemun vellezina la ya'lemun hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İnne ma yetezekkeru ulul elbab ancak kimler öğüt alır diyor Allah Teala akıl sahipleri. Demek ki Geceliğin kalkmak, ibadet etmek, bakın bunlar neyin bir sonucu? Ahiretten sakınmanın, korkmanın ve Rabbin rahmetini ummanın bir sonucu. Bunları yapmak gerekiyor. Allah Teala deminden Zekeriya'dan bahsettik, Eyüp'ten bahsettik. Ne dedi? Onlar ne yapar? Vekaanu lena Boynu bükük, zelil kimselerdi. Bu peygamberler Rablerine daha itandıkları için korku olarak da nedir? Allah'tan en çok korkan kimselerdir. Ve delilul inabati geldik inabete. El inabe. Ne demek inabe envar? <gülüyor> delilul inabe. İnabet rucu' etmek demek. Rucu' etmek, dönmek. <gülüyor> Bu kelimenin aslı yani tarifinde tevhitte aslı diyor ki el-mehli muhabbetul kalbi, kalbi sevmesi ve hudûuhu ve zulluhu lil mahbub. Sevgiliye karşı Boyun bükerek zillet ile sevgi. Yani sözlük manası olarak, terim manası olarak aldığımız an birisi dese ki kalk bize böyle bir inabetin, hududunun şeyini göster. Tarif olarak yani. Adamlarda şunu görüyoruz. Mesela şeyhinin huzuruna giriyor adam böyle. İki büklün. Ne var? Sevgi var. Ama Allah yapılması gerekiyor. Zillet var, iki büslüm. Hudu var, boynu bükük. Korku var, titreme var. Bunların hepsi kime karşı yapılması lazım? Allah-u yapılması lazım. İnabet de bunlardan bir tanesi. İnabet, rucu etmek dedik. Peki, inabet etmekle tevbe etmek arasındaki fark nedir? Bu farkları haftaya soracağım. rabet rahbet dedik. Rağbetle reca etmek... Aynı şeyler gibi gözüküyor. Değil mi? Kafla, haşyet. Aynı şeyler. Türkçe'ye korkmak olarak geçiyor. Ama arada farklar var. İnabet, rucu etmek. Tövbe etmek. Rucu etmek. Dönmek. Peki aradaki fark ne? Günah. Diyor ki ilim ehli. Tövbe etmek, günahlardan el çekmek. Tövbe etmek, günahlardan el çekmek. İnabet etmek, günahlardan el çektikten sonra salih amellere yönelmek. Yani hem günahdan el, el çekiyorsun, hem de salih amellere yöneliyorsun. Allah-u Teala Peygamberi'nin diliyle diyor ki, Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi uniyib. Peygamber ne diyor? Aleyhi tevekkeltu. Yalnızca Allah'a tevekkül ederim ve yalnızca O'na inabet ederim. Yani inabet denen bir ibadet var. Belki de birçoğunuz yeni duyuyor bu ibadet. İnabet. Yani onun ibadetin ne olduğunu... Bilmeyen adam nasıl olmasın ki kalkıp bu ibadeti Allah'tan gayrına yapmış olmasın? Yapmasın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "İnne İbrahimen lehalimun, avahun munib" İbrahim nedir? Halimdir. Ne demek halim? Yumuşaktır. Avahun munib. Allah Teala dönen bir kuldur diyor. allah Teala bu vasfıyla İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ölüyor. Munip diyor. Muniptir. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Zalikumullahu Rabbi Zalikumullahu Rabbi İşte bu benim Rabbim'dir. Aleyhi tevekkeltu Ona tevekkül ettim ve ileyhi unib. Ona inabet ettim. Ona rücu etti. Davut aleyhisselam diyor ki Vazan davudu Davut anladı farkına vardı. Enma feten nahu onu imtihan ettiğimizi. Fesstagfara Rabbhu ve ne yaptı hemen ardından imtihanın ardından istigfar etti hemen istigfar etti. Vahara rakigan vahara rakigan Hemen Rabbine rücu etti, secde etti. Sonra da ne yaptı? Sonra enabe. İnabet etti. İnabet. Hemen Allah'a vurucu etti, döndü. Hatasını anladı, rücu etti. Aynı şekilde ve laqad fettenne Süleymana. Allah Teala diyor Süleyman'ı ne yaptık? İmtan ettik. Süleyman'ı imtan ettik. Süleyman imtihan, yani imtihan olmuşun Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam peygamberler imtihan olmuyor. Ve her biri imtihanın ardından Hemen ne yapıyorlar? Allah'a inabet ediyorlar. Hemen böyle dönüyorlar. Şimdi adamın ayağı <gülüyor> tökez diyor. Himmet <gülüyor> yaşeh diyor. Medet yaşeh Yani Başına ufak bir sıkıntı gelince nereye sığınıyor? Nereye rucu ediyor? Şeyhine. <gülüyor> Ve bunu ibadet olarak yapıyorlar güya. Evet ibadet. Ama kime yapılan ibadet? Şeyhe yapılan ibadet. Diyor ki Süleyman'ı imtihan ettik. Ve elgayne ala kursiyyi ceseden. Onun kürsüsüne bir ceset bıraktık. İmkan. Sülaiman Aleyhisselam'a, "Yüks Allah Süleyman ne yaptı hemen? Olayı anladı. Allah'a inabet etti, Rucu etti. İşte ve delilül inabeti, inabetin delili ise nedir? "Ve eni bu ila Rabbi kum. Rabbinize inabet edin, Rucu edin. Ve aslimu leh ve ancak ona teslim olun." Kendinize onu teslim edin. Evet. Burada kalacağız. Fazla uzatmayacağız. Önümüzdeki hafta istiane ibadetini alacağız. Ne demek istiane? Elif, sintey gördüğünüz zaman Arapçada talep. aun. Ne demek aun? Yardım. Otobüslerdeki şoförün yardımcısında ne deniyor? Muavin. Yani şoföre yardım eden. Aun demek Yardım. A'vun. İsti'ane yardım talep etmek. Ve şunu bilin ki isti'ane ile ibadetin arasında güçlü bir, kuvvetli bir bağ var. Onun için namazda diyoruz ki İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. Senden ibadet eder ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Şeyh Hulusi'lem İbn-i diyor ki مَدَارُ alal ibadeti الْعِبَادَةِ وَالْاِسْتِعَانَةِ Dinin medarı, aslı şu iki esas üzeredir. İbadet ve isti'ane. İbadet ve isti'ane. Allah nasip ederse, önümüzdeki derste bunu alacağız. رُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدَا لَا الْاَيْلَهِ اللّٰهِ اَنْتَ اَسْلَقْفَ